Hocam Kur'an-ı Kerim'de helal sayılan hükümlerin e, Müslümanlar tarafından mı diyelim artık ya da insanlar tarafından desek mi daha doğru olur bilemedim ama haram edilmesi. Yani bu haramdır denmesi. Evet. Örneğin sigara gibi mesela. Evet. Bu nasıl bir husustur hocam? Evet. Buyurun. Şimdi öncelikle şunu bilmek lazım. İslam'da haram kılma hı hı. ve helal kılma yetkisi yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk'a aittir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği yetkiyle bunu yapar. Nitekim usul fıkı fıkıh bu meseleyi tartışırken şarinin, hüküm koyanın yalnız ve yalnız Allah olduğunu ifade ederler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da Kur'an Allah'ın ve, Allah ve Resulullah'ın haram kıldığı tabirini kullanır ama mesela Gazzali gibi usul alimleri bunun mecaz olduğunu söyler. Yani helal ve haram kılma yetkisi yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk'a aittir. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. Efendimiz de neticede bunu vahiy ile yapıyordur. Hı hı. Yani ya Kur'an'dır ya da kendisinde Kur'an dışında bir vahiy edilmiştir. O surette helal kılar, kılar veyahut da haramseyar. Dolayısıyla bunu böyle bilmek lazım. Ancak Kur'an-ı Kerim'den Haramlar, yasaklar vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir takım şeyleri yasaklamıştır. Hı hı. Ancak yasaklarken bazı yasakların sebepleri de ifade edilmiştir. Biz buna teknik tabir olarak illet diyoruz. Yani bir hükmün konulmasının efendim mundabit olan, istikrarlı olan, tutarlı olan vasıflarına, sebeplerine biz illet diyoruz. İlleti belirler, gerekçesini de belirler Kur'an-ı Kerim veya Sünnet. Daha sonra fakihler yani müştehit dediğimiz hı hı. insanlar... Kur'an'da ve sünnette açıkça zikredilmediği halde hı hı. ancak aynı gerekçenin kendisinde tahakkuk etmesi sebebiyle hı hı. onu da Kur'an'da ve sünnette hükmü geçen ayetin sınırları içerisinde, dairesi içerisinde dahil ederler. Hı hı. Mesela bir örnek verelim. Kur'an-ı Kerim şarabı yasaklamış. İnnel evet. hamru vel meysiru vel ansabu vel azlam ris şeytan. Şey şarap şeytanın pisliğidir, uzak durum buyurmuş. Hı hı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de eroin geçmiyor. Esrar geçmiyor. Evet. Bonsai geçmiyor. Veya insanların efendim, kendilerinin akıllarını giderecek şeyleri içmesi. Hı hı. Efendim bunlar geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Peki biz bunlara haram diyoruz. Hangi yolla haram diyoruz? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de şarabı Cenab-ı Hak niye yasaklamış? Hemen ayet-i kerimi ifade ediyor. Yani insanın aklını gideriyor. İşki ve kumar sebebiyle Müslümanlar arasında buğz meydana evet. geliyor. Öfke meydana geliyor. Düşmanlık meydana geliyor. Peki bakıyoruz aynı gerekçe eroyunda var mı? Var. Esrar da var mı bonzai de var mı var o zaman ikisi illet birliği hmm. sebep birliği oluştuğu için işkinin hükmünü alıyoruz efendim e, bonzaiye de diğerlerine de veriyoruz. Biz yani buna, birinin adı alkol oluyor diğerinin evet. adı uyuşturucu oluyor ama Elde hükümleri mi? her şey aynı Tabii, diyoruz. Gerekçeler aynı olduğu tamam. için şimdi birisi çıkıp şöyle diyebilir mi ya kardeşim Kur'an-ı Kerim'de eroin yok <gülüyor> o zaman e, eroin'u nasıl haram sayıyorsunuz. Doğrudur Kur'an-ı Kerim'de bizatihi ismi olmayabilir. Ama Yüce Allah bize bir akıl vermiş. Hı hı. Hükümlerini de koymuş. Hı hı. Ve o hükümlerini belli gerekçelere bağlamış. Biz aklımızla iştahat ederek, kayret evet. ederek o gerekçeyi tespit ettikten sonra hükmü Kur'an'da ve sünnette olmayan ancak aynı gerekçenin kendisinde de tahakkuk ettiği şeylere Kur'an'ın ve sünnetin hükmünü verebiliriz. Biz buna kıyas diyoruz. Kıyas yoluyla bir hüküm ver hükmü vermek. Hı hı. Şimdi sigara meselesi. Tabii geçmişte de vardı sigara. Evet. Bundan 4-5 asır önce de bu konuyla ilgili pek çok kitap yazıldı. Tütün adı altında. Tütün adı Hı -hı. altında ve o dönemde daha önce de bir soruya soru münasebetiyle izah evet. etmiştik. Mesela evet, Abdulganya'nın Nablusi'nin bu konuda özel bir kitabı var ve o kitabında, o zat kitabında kendi döneminde sigaranın zararlarının tam manasıyla tespit edilemediği için evet. zararlı gerekçesiyle Haram sayılamayacağını ifade etmiş ve kitabında bunu savunmuş. Abdülhanyen'in ne buluşuyor. Daha sonra da tartışılmış. Ancak günümüze geldiğimizde artık bu hususla sigaranın zararları konusunda hiç kimsenin bir tereddüt olmadığını biliyoruz. Efendim sağlığa zararı var. Artık kesin oldu. Kesinlikle. Tabi insanlardan, insandan insana fark eder zararı. Yine efendim insanın cebine zararı var. Daha sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam İnnel melâikete teteedze mimme ye teedze minhe ben adem Melekler insanların eziyet duyduğu şeyden eziyet duyar diyor. Bukhari Müslim'de diğer hadis kitaplarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soğan ve samırsak yiyen mescide girmesin diyor. Kokusu sebebiyle. E şimdi sigaranın bu tarafı da var. Yani ne tarafından bakarsanız bakın İslam'ın çok onayladığı bir şey olduğu, onaylamadığı bir şey olduğunu kesin ve açık bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak hüküm olarak haram mı diyelim yoksa açıkça hükmü Kur'an'da sünnette geçmediği için Mekruf biraz da... Umul belva olmuş bütün Müslümanların müftela olduğu bir şey olmuş hı hı. efendim tahrimen mekruh mu diyelim ama tahrimen mekruh demek yapın bir şey olmaz demek değildir yapmayın demek ancak delillere bakımından gerekçelere bakımından haram kadar kuvvetli olmadığı için biraz daha asgari bir ifade kullanarak tahrimen mekruh diyoruz ancak şu anda İslam alimleri içerisinde şu anda hı hı. sigarayı içse bile bir alim öyle alimler de var ama hiçbiri, hiçbirisinin, hiçbirisinin helaldir. Caizdir, mubahtır, dediği ben dediğini yani. duymadım Tabii demez de. böyle bir şey.